Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Takıldı galiba Give it away now Give it away now Give it away now <gülüyor> <gülüyor> Fahir nasıl? Çok güzel aynısı Aynısını ağzımla aynısı. yaptın Ağzınla yaptın Üstelik de bugüne kadar yapılmayanı yaptın 29 Ekim 2013 Salı 8.27 oldu saatimiz Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Kutlu olsun. Herkesin bayramı kutlu olsun. 90. yılı bugün geçiyoruz. Bugün bir 90 90, üzerinden 90 yıl geçti. Üzerinden 90 yıl geçti. Ee, törenler var mı? Törenler Hoçam. var. Törenler var. Başta Ankara olmak, olmak üzere. üzere, Lefkoşa ve tüm e, illerde ve tüm yurt dışı temsilciliklerinde törenler var. Törenler olacak. Ee, hava da güzel oldu. Güzel de bir hava evet. Cumhuriyet evet. Bayramı'na yakışan bir hava oldu. Hep böyle olurdu. 29 Ekim'lerde evet, havalar şahane olur. 29 Ekimler güzel olur. 23 olur. Nisan'larda bir güzel. çirkin olur. Evet 23 Nisanda 19 Mayıs'ta da güzel, bir güz olur. güzel olur. Güzel olur. Güzel olur. Bir 23 Nisan. E o da net 20. Çünkü ben 19 Mayıs törenlerine bir ay hazırlanıp zenci gibi gezdiğimi bilirim yani. Öyle mi? Tabii. Sen seçilirdin yani. Yok seçilirdim. Bir kere o seçilme e, şansına sahip oldum. Bir ay boyunca... 19 Mayıs stadyumunda o karton çevirenler var ya evet. dönder dönder D4 yan çevir ön çevir falan filan o, o şekilde oldu. Güzel ben de bir kere seçtim ben karton yani. seçirmedim çevirmedim karton. Aa ne karton? Durma, durması gereken adamlar varmış öyle durduk pasif. <gülüyor> Pasif kutlama. Ama ben de bir küçücük pikseldim yani orada ona bakacak olursa. Üstelik de Sen en küçücük kıyıra küçüle kalan kücelsin. piksellerden. Ben küçücük pikselim. O küçücük piksel hepimiz bir ee, görüntü e, oluşturuyoruz yani işte. Yani piksel piksel bir araya geldi mi de of Oktay ne güzel lafın var ya. Şuraya bir zil mi koysam acaba ben ya? Gong. Yani şöyle. Zil değil de gong. Davul zili gibi şöyle ha, bir şey. Böyle böyle bong diye böyle insanın içini titreten. Bu ağır olur da böyle inceden. İnçeden, i̇nceden. böyle. Kendisi inceden ama içimizi titreten. Tam peki tam zil olsun. <gülüyor> tamam zil olsun. Teşekkür ederim. Çünkü zaten biliyorsun Fahir yani e, stüdyomuz küçük. Stüdyomuz küçük. Büyük o şeylerden uzak durmamız lazım. Bundan yani. sonra hep ikili ikili yapacağız. Küçük daha da küsüldü de adam şey yapamıyoruz artık. Sabah gelmişti arkadaşımız. Sesi sığmadı. Duyulmuştu. Sığmadı. Bir bayram kutladı gitti galiba. Bir bayram kutladı. C dedi ateş almaya mı geldin dedik Egeciğim dedik. Bayram galiba. kutladı. O bütün kutlamalara gidecek çünkü. Çocuğu... Lalahana gitti. gitti. Biz, ben bu sene bayramı Lalahan'da kutluyorum Lalahan, dedi. Gül ve şeyde kutlayacak. O <gülüyor> dedim önceki bayramda gidilir Lalahan'a ya dedim. İşte dinleyin. Sen dedim okay. bayramla. Ha dedi ama öyle programlamış gitti. İyi Arabasına şey yok. bindi gitti Lalahan'a. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz ve herkesin bayramını bir kere daha coşkuyla kutluyoruz. ve geçiyoruz zenginin malı köşesine. Evet, zenginin malı gene krallar açıklanmış Bütün türlü asapların bozuldu Oktay. Vallahi yani şu hayatta bir kral görelim. olarak, bir prens olarak, bir en azından ya zengin bir... krallar açıklanmış da ondan öyle düşünüyorsun Faris. Şey ne de zengin kral değil, fakir kral var mı? Fakir, var tabii ya. Yunan fakir. kralı var, fakir çok baya bir durumu yok. Fakir onların. kral da var ya. Vardır yani fakir kral. Tam. Diğer krallara göre. Fakir, en azından en fakir üçüncü biri... sırada olan kral ilk sıradakinden fakir işte bu kadar. Bir asalet bir şey hiç giremedik şu asalet dünyasına ya. Tabii ben burada suçu kendimde Listeleri... arıyorum. Özür dilerim benim suçum. Benim benden kanı. Şüphesiz sevgili dinciler, Bu arada bir sessizlik oldu. O sessizliğin sebebi ee, listelere ve ee, miktarlara, meblallara bakmaktır. Evet, listelere, meblallara bakınca insanın tadı kaçıyor ya. Vallahi billahi yani. Bir de onların hani param mı çok, derdin çok. Sultan. Sultan. Sultan. Kral buyumuyor. Bunlar <gülüyor> Ne oktay Sultan? Şeyh Halife, Kral Abdullah, Sultan Hacı Hassanal. Şeyleri sayıyorum ya. Kralları mı sayıyorsun? Onların saydığın hepsi şey. Şeyh, prens falan. Tamam onlar da sayılıyor işte ya. Kral derken onlar o şekilde. Birleşik Arap. Birinci sırada Tayland. Tayland mı? O biraz şey olmuş ya. Ülke içi ve dışında. Bayağı bir paramız var demiş. Borsada işlem gören, milyar dolarları aşan hisseleri bulunuyor. Tebrik ediyoruz kendisini. Siz senediyle krallık mı olur ya? Efendim bütün krallığı hisse senediyle. Bunu... Şimdi hisse senedi veremiyorum da. <gülüyor> Django elektriğe yatırdık o kadar rahat ettik ya. Baya çünkü 250 yaptı. yaptık? Django dediğin GA mi? <gülüyor> Değil CA olur. CA. Amerika'da çok önemli bir şeydir yani Hı -hı. elektrik firması. 35 milyar dolar. Serbette. Maşallah. Onu Maşallah. ben pek anlayamıyorum. Bana böyle atla anlatacaksın efendim kaç tane atalı? Bana alabilirim? da halı sağı ya da futbol sahası. Kaç Büyük tanesini lüğünde. halı sağı büyüklüğünde ha. döşüyeceğiz ve kaç taksiyi alabilirim? Onu söylersem ben o zaman zengin. Yok boyunca... işte Tayland'ta tüm, şey şey tüm ülkelerin taksisi, şey, Tayland'ın bütün taksileri krala çalışıyor o zaman. En az en az iki taksisi. Yani bazılarının hepsi, bazılarının en az tekerleri, ikisi. bazılarında iki tekeri çalışır. Tamam olmuşsa burada bir şey var. Altıncı sırada Prince Hans Adam 2. Prince Hans mı? Prince Hans diye prens mi olur? Ya ben öyle birini hiç duymadım. Şuncadır, şuncadır dediğim 40 yıldır şu kraliyet dünyalarını takip ederim. Prince Hans diye birini duymadım. Çok uydurma geldi. Liechtenstein, hayır. Liechtenstein? Çok yaşar. Bak böyle aniden Liechtenstein deyince... De Liechtenstein size... beni andı. Valla Liechtenstein deyince hapşırır insan. Hep beraber. Hep beraber. Liechtenstein parantez içinde 63. Bu ülkenin şeyi olamazdı mı? Bu mi? ülkenin prensi. prensi. Kralı olamaz. Yaşı. Evet. 63 dediğimiz prensin yaşı. Serveti 5 milyar dolar. Pardon Liechtenstein'in o kadar parası var mı? Valla Aile Bankası LGT'nin sahibi kendisi. Ay reklam yaptık ya. Aa, hadi ya. Aile Bankası derken. ha. Yani, Mesela Dubai nasıl, Dubai nasıl aile şehri diye geçer. Ha o şekilde yani. Yani yabancı misafirlerimizin olduğu bizim şehrimiz diye 3-5 kişi bahseder. Bu banka da öyleymiş demek ki. Vay be. Ondan Millete sonra, babasından şeyinden banka kalıyor. Fas ondan sonra. Fas Bir mi? de Avrupa'dan şey var Monaco. Monaco Prensi Alberto. Biz bunları küçük küçük falan filan deyip göz ardı de ediyorduk. Bunlar aradan aradan sıyrılmışlar. Bak ben sana söyleyeyim. E abi zaten orada kaç kişi Efendim, var? Efendim biz küçüğüz falan filan yardımlarınızı bekliyoruz diye diye diye diye. O yardımlarla biraz da senede yatırmışlar zaten. Hisse senedi. Biraz da dövize yatırmışlar Oktar. Sağ sola yatırmışlar işte. Dolara yani. yatırdıklarına bayağı kazanmışlar. Dolara marka yüksek faiz yüksek diyerek zamanında ve acayip para yapmışlar. da mı iyi sırada? Monaco'da, Monaco Prensi 9. sırada. Albert, ona girmiş Alberto. Albert. Albert. diye geçer. 1.4 milyar doları var ki onunla bir no şeyden tanıyoruz biliyorsun. Monte Carlo kasinolarının sahibi kendisi. O ama o tabii o da şeyden kazanmış diyorlar. O, herkesin bir açıklaması var. O da kumardan kazanmış diyorlar. Rulette. Kumar değil esas demiş şeyleri sanatçı getiriyoruz getiriyoruz demiş. Organizasyon oradan yapıyorlar demiş. ya Organizasyon oradan işte getiriyoruz, davetiye getiriyoruz, dağıtıyorlar demiş. falan filan derken bayağı bir paraları var. Vallahi ne diyeyim ya Oktay. Helal olsun yani ne, ne yapıyorlar bu paraları? Yani yatırıyorlar işte sağa yatırıyorlar. Cebi yok. Hani Biraz hayat paylaşınca güzel ya o anlamda. Bunlara böyle bir mesaj vermemiz lazım. Valla öyle bir taraftan da madem e, zenginin malı e, folderını açtık. Yani biraz risk iste risk alıp 5 e, parasız mucitlere de bakalım. Bak onlar işte beni şey yapan... <gülüyor> İşte, değerli dostumuz ne oldu kutlamalar bitti geldin Ege hoş geldin ya. 5 parasız mucitlere de bakın madem para kodusuyla girdik bugün bayram evet. kutlamasından sonra Kadir Nurman'dan bahsetmiştik geçen hafta. Kadir Nurman, Kadir Nurman. Dönerin babası. Dönerin babası Kadir Nurman. Mucidi olduğu sandviç ekmeği içinde dönerin patentini almadığı için kaçırmıştı serveti biliyorsunuz. Evet. Yani Pardon. o... E... Canım sandviç ekmeğine patenti mi alınır ayıptır. Sandviç ekmeğin içine döner. İçini çıkartmanın da bir patentini alalım o zaman. E tabii onun da bir şey var. Mesela içini o ekmeği açarsın da dönere basarsın ya. Ha, onun da bir patent Onun da bir, var. o hareketin de bir patenti var. Öyle değil mi? Genç arkadaşım. Hamburgeri kesip istemenin patenti varsa onun da vardır. Var tabii. Onun için işte kaçırmış. Patenti alamadığı için. Gobitin mi? Gobit değil ya. Ekmeği ikiye bölüp, dönere basıp, içini alıp, dönere basıp, ondan sonra içine döner onun koyup da patenti dönere basmak. var. Basma. <gülüyor> ya dönerin yağına ban ban bandırırsın ya bandırırsın boşa gitmesin. Çünkü yoksa akacak nereye akacak hep o şey yazık donar orada Tepsiye bir de. Tepsiye yakar. Akar. İcatlarından para kazanamayan mucitler bunlar. Mesela ilk sırada World Wide Web'in mucidi Tim Berners. O niye Be Geçtiğim kazanamamış? Geçtiğimiz günlerde ya. rahmetli oldu. Evet. Roketlemişti. O da e, patent hakkını almamış zamanında. Ondan sonra o da beş parasız. O da vın. Her internet sitesinden bir sent alsaydı bugün dünyanın en zengin adamı. Bir şey söyleyeyim mi yalnız? Böyle hep bu iş güzel güzarlık, iş güzellikten demeyeyim de böyle hani erteleyen adamlar vardı ya. Ya onu ben yarın hallederim. Ya Timcim sen al bunun patentini al. Ya şimdi pazartesi şey yapalım falan diye diye ondan sonra işte böyle olur. Bir de, bir mesela... de patent bedava bir şey değil şimdi o dönerci adam bunu böyle yapıyorum. Bu Patenti zamanında bana gelseydim ben belirirdim. Ki o an o, ya o zaman Ya bu patentini almaya gerek var mı? Yok zaten. Çok kişi de bilmiyor. Ha, bak ben sasın. Sen bir şeyler bulacak. Patent çok olsa. pahalı oğlum. Tabii, tabii. Oğlum patent var ya. Öttürüyorlar patentinizi. Abi zaten kaç tane internet sitesi olacak? Ben buna 1000 dolar niye vereyim şimdi? AK-47'nin mucidi. Aa, Aa çok güzel. Keleşnik olsun. Keleş diye geçer. Kalaşnikov'un mucidi e, Mihail Kalaşnikov Ama o da ne yapsın? Onu, o da Rusya'da doğmayaydı Başka yerde zamanında yapaydı Çok Orada tehlif diye bir şey yoktu zaten kendisi, kendisi istememiş Yani ilerleyen yaşlarında e, Tekrar Kalaşnikov'lu bir fotoğrafını Hatırlıyorum ben bu kişinin Bu neyle bunu fotoğraf ben çektirecekti? <gülüyor> <gülüyor> Dönerle Ankara kedileriyle bunu, bunu bir fotoğraf çektirecekti Bunu da alamamış zamanında diye <gülüyor> Veya mesela internette bir fotoğraf olabilirdi World Wide Web ama almamış. ülkesinin iyiliği için ürettiği gerekçesiyle patent başvurusunda bulunmamış o da maalesef beş parasız aramızdan şu anda ayrılanlar beş parasız murelimizi bozsun noktaya bak şimdi köşe. bir şey var ya üretme şeyini tamamen şu anda bir şey icat etme hevesim kaçtı yani ne icat edeceğim beş kuruş param olmadan bir köpek gibi hmm. sokaklarda yaşayacaksam hiç icat etmem daha iyi yani ...şu anda hiç böyle hevesim... ...o havada değilim... ...şu anda icat havasında değilim Muhtar... ...doğru... <gülüyor> ...doğru derken... Doğru. ...özet geçerek... ...kısaca... <gülüyor> <gülüyor> hak, hak, ...hak verip... ...hak verip bağlaması... ...valla adam ne güzel... ...hak verdi... ...modern sabahlar... ...modern sabahlar... ...modern sabahlar... ...radyo tüzeşleriz... ...modern sabahlar... ...devam ediyor... ...radyoların başındakilere... ...yeni uyananlara... ...bir kez daha... ...kutlama mesajlarımızı gönderelim... ...29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayalım... ...ve gündeme dönelim... ...buyursunlar efendim... ...yeperim... Vallahi büyük araştırmamız var... Büyük çorap araştırması Türkiye üzerinde artık kafalar karışık e, kafa karışıklığına son e, çorapla ilgili bilmemiz gereken kadın çorabıyla ilgili bilmemiz gereken en son bilgiler en Erkek son. Erkek çorabıyla ilgili de bilmemiz gereken. Aslında var. Ya o Ya yani ben da... mesela evlendikten sonra 10 sene önce öğrendim son bazı şeyleri. Siz. Yani çok küçük çocukken ben e, bir ünlü mankenimizin. Erkekte beyaz çorap iyi, iyi falan dediğini hatırlıyorum. Küçük bir çocuktum. Aklıma yarattı. Sonra evlendikten sonra da siyah çorabın da o kadar rahat bir şey olmaması öğrendim. İki tane kural var erkekte. Beyaz, beyaz, beyaz, beyaz çorap beyaz, var. Beyaz ayakkabıyla beyaz çorap siyah ayakkabıyla siyah çorap giyilir. Onu o şekilde Onun dışında... spor beyaz ayakkabıyla spor beyaz Heh. çorap. Doğru. Siyah ayakkabıyla da beyaz çorap da olabilir. Drain göre gri de olabilir. Siyahlar da olabilir. O yüzden... Bazı çoraplar sadece ayakkabısız yavan gelmiyor mu size ya? Bana mesela çok öyle ayakkabıdan bağımsız düşünerek yavan gelen bazı, çorap var mı? Bazı şeyler... Mesela o ince merserize olan siyah ayağı da gösteren siyah çoraplar var ya. Çok şıktır onlar. Oktay. Onlar var bir de çok pahalıdır. <gülüyor> onlar. Oktay onlar çorap var. çorap gibi <gülüyor> çoraptır. Bir tane olacak ondan. Ocağı yani her zaman giymeyecek. Çekmecenin en nadide köşesinde o tutacaksın. O püsküllü ayakkabıların var ya senin ucu. Onunla beraber giyeceksin. <gülüyor> Kotun <gülüyor> altına. Aa, Saçları hiç... da hiç Saçlarına yapıştırdın mı? Ah çabışım. Çok üzüldüm. Hiç böyle buzun gören bir. Oscar kaçtı, kardeş kaçtı. Vallahi öyle evet. ne öğrendim bu kadar mı? Bu kadar. 10 yıllık tecrübe. pek ya. bir şey o yüzden yani hiç hava atma yani 10 Kendime verdim ara falan. model gri bir Her şeyle giydir. Kimse de bir şey diyemez diye. Şimdi çorap kullanımının en yoğun olduğu yıllar 30'lu yaşlar. Bunun <gülüyor> <gülüyor> önce <gülüyor> bunun yaşı mı var mı bir ya. Ya yani küçük yaşlarda çok yaşıyor. şey yapmıyorsun. çok umursamıyorsun ama 30'lu yaşlar çoraba çok ehemmiyet verilen yaşlar. Bu yaşlarda kadın erkek hiç fark etmiyor. Herkes çorap giyiyor. Herkes biliyor. çorabın hastası, çorap bağımlısı. Çorapsız geçen <gülüyor> günlerini açıyorlar. Herkesin sabah dolayı. kalkıyor adam daha yüzünü yıkamana. yatağın kenarına çıkar da çorabı alıyor, giyiyor, başlıyor güne. Öyle bir imkanını yaptın. Yani öyle bir uygulamayı yaptığını ben biliyorum senin Ege. Yani ne daha, daha doğrusu yaptığını biliyorum demeyeyim de öyle hissediyorum. Yani mesela bakıp şöyle çoraplarına bu daha giydir ki diyerek tekrar giydiğini düşünüyorum. Doğru mu Sadece değil mi? Sadece bakmak değil koklama diye bir şey var. Tamam canım ben iğrençleşmeyeyim sabah Çünkü sabah. Çünkü çorap dedi. konusu olursa e, demin askerlikler elle, gözle ve burunla e, kontrol ediyorsunuz. Koklama var. Senin içine de bir kısa dönem <gülüyor> jandarmakacım çıkmış hemen. İzli çorap diye geçer. <gülüyor> Mesela daha önce ise izli çorap. <gülüyor> i̇zli çorabım var ee, çorap kullananların %55'i çalışan, %35'i e... adam hem işsiz hem de en lüks çoraplara Giyiyor <gülüyor> Bazı görüyorum. Benim ayağımda <gülüyor> o kadar güzel çorap yok. Ya şimdi çok güzel çoraplar var. Ege eskiden yoktu ama şimdi çok güzel. Hakikaten böyle e rengarenk deyim de hem böyle sempatik desenli, hoş. Mesela çoğu yerde ben çoraplarıma iltifat alıyorum. Oktay'da da görüyorum aynı yerden Ben de sonra. çok seviyorum öyle çorapları. Öyle çorapları yani. ama sen de onu nereden aldığınızı biliyorum. Ve almayı reddediyorum. Bilemem. Çünkü bunu en yani biliyor musun? Bunun bir on, on çift falan çorabı vardır. Askerden kalman, kalanlarla beraber. Onlar şimdi ziyan olmasın falan diye gidip almıyordur. Çünkü biliyorsun ortaokuldan biri Vallahi... ayakkabılarını giyen adam çorabına nasıl davranır? Cem vardırın bir çorap tekniği vardı. Ben onu da kullanıyorum. Bürgüye çok izin vermese de. Şimdi çorabın eprimesi yenilmesi falan oluyor ya zaman içinde. Yani üst üste. Çorap, çorap teknolojisi. dikkat edersin. Çift çorap teknolojisi birbirini örter. Ayıp örter. Çift çorap teknolojisi ayıp örter. Birinin parmağı delik, öbürünün topuğu delik. İki çorap üst üste giyince mükemmel bir tek çorap olur. Yani Perfect Storm dedikleri bir film vardı ya. iki fırtınanın üst üste <gülüyor> gelmesiyle oluşan mükemmel fırtına diye geçer. Al işte bu da mükemmel çorap. Yabancıların demiyle per Perfect Socket diye geçer. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> yani orada elçilikten dinleyenler varsa onlar da şimdi Belki şu anda pek çok elçi Onları giyiyordur Bir o var bir de çorap giymede sağ sol tekniği vardır ay, ay, evet. Onu duydunuz mu hiç? Tabii doğru İnsanın sağ ayakları eşit ço olmadığından bir sağa bir sola giyeceksiniz Çorabı ki ilk eşit... iyi de... hayır, hayır, çorabı... Hayır, hayır, öyle Şey olsun ha, eşit, eksik... Vallahi ikiniz de hakimsiniz <gülüyor> pek hakim olmamanıza rağmen hakimmiş gibi konuşuyorsunuz senin ne teorin teorim değil de ilk çorabı giyer gimez normalde onun hangisini hangisine giyeceğini bilmiyorsun ya evet öyle bir durumu yok yani evet. o andaki haleti ruhyanla gibi ilk giyildikten sonra o ayağın şeklini alıyor arkadaş alır aldıktan sonra insan gayri iradi psikolojik olarak diyor ki bunu ben sağ, yani sanki sağ ayağımı sol ayakkabıya sokuyormuşum gibi evet. hissettiği için herkes o şekilde kullanır biraz bunun üzerine psikolojik zorlama yaparlarsa kendileri Çorapları daha az eskir. Sağ sol taktiği dediğim benim bu değil yalnız. Ne? Benim dediğim şu. Yani sen senin... Ol keylülü ödüyorsun. Ol Onu mu diyorsun? Tabii sağ sol çorap diye geçer. Mesela giydin çorabı. Giydim. Sağ baş şeyinin ayağının başparmağı ayakkabı fırt fırt etti... Delindi, gitti, bitti telindi. gitti. Ne yapacaksın? Başka çorap hemen aşağıda çorap bu. Hayır. Hayır. Sağ sol yöntemini kullanarak sağ sola, solu sağ giyeceksin. Ne olacak bu sefer? İşte delik olan oldu. taraf onu anı işte. Ama delik olması lazım ha, abi. Illa ya de... sen yıpranmasın. Biz delmeden. Biz... Delmeden değiştir. Delmeden. Çorap. Benim söyledim bayağı. Bir gi işte delinen çorap var. Ha. Senin söylediğin yine bir kalite. Bir de yine çok geçerli takım çorap diye bir şey vardı. Aynı renk Set beş tane aldın diyelim. Set çorap. Bir tanesi delinir hop öbürüyle şey, yap, kombin yapa yapa şey mi? Bir 10 sene girersek. Çok uzun süre mesela 3 çift çorabı. Sen... O yine bir ton farkı oluyor ama yıkama yani giyecek... farklılığında. Ha, yok yok olmaz 3 çift 3 yıl giyeceksen bir süre sonra hepsini giyiyorsun ama. Yok da hepsini giyiyorsun. hepsini giyiyorsun. da bir tanesini ikinci kere giymiş olacaksın ötekine göre. Bir baktı bir yeri fırtladı o gitti onu döndürüyorum ben sana söyleyeyim 3 yıl değil 13 yıl giyersin gelir bir de bana dersin ki Fahir'ciğim teşekkür be, ederim. çok teşekkür ederim. Bunu da bir kenara yaz. Bu bir ne diyecektim? <gülüyor> <gülüyor> ben öyle bir bu şey yaptım, yaptım. <gülüyor> ve çok anlamsız bir şekilde gecenin 11inde gittim fare teşekkür ettim. Ne, ne çorabı ne alırken, faresiydi. ne bu fikri verirken yanımdaydı ama gidip teşekkür etmek zorundayız. Ed edesi geliyor, edesi geliyor. Dinleme krizinde sıra İspanya. Durun çorap araştırmasın. Ha pardon <gülüyor> ya çorap... adam çoraptan hemen din dinleme bitmedi mi? Bitmedi mi çorap bitmedi, araştırması? Bitmedi bir termi okta, çorapta çok eğer yani şeyse kadınların. En az iki tane desenli çorabı var. Buna ne diyeceksiniz? Çok çirkin desenler de var piyasada. piyasada. Buna ne diyeceksiniz? Nasıl çorapta tarz, Sen de buna ne diyeceksiniz de bir cümle kor. Nasıl kor çorapta desenden bahsediyorsunuz? Buna ne diyeceksiniz? <gülüyor> ben bazen görüyorum öyle kadınlar şık şık giyinmişler. Bacaklar egzama mı olmuş? Filotlu <gülüyor> çorap mı? Evet o Şilotlu desenli. bazı. <gülüyor> <gülüyor> kıllı bacak deseni var, bir şey var böyle insan biraz... O kıllı bacak oluyor. desen olmayabilir Ege. Sen yok kimin abi, bacaklarına baktın bilmiyorum. Mı? egzamalarla mı geldi? Mantar mı oldu, ne mi oldu? Bir Güzel bir desen olmuş. Güzel lazım. bir desen. Mesela ne deseni olabilir? Yağmur damlası deseni Yağmur çok Yağmur des Mesela bak. çamurda yürümüş gibi hanfendi geliyor. Paçalarında hiç, böyle. Hiçbir ayakkabısında, eteğinde kalem etek giymiş çünkü. Onlarda hiçbir <gülüyor> şey yok. Kalem etek diyor Oktay. <gülüyor> Ama çorapta böyle tıp tıp tıp tıp tıp. Lekeler. Ne izleri lekeler. Sanki böyle kaldırım Ankara'nın kaldırımlarına basmış da fış diye o bodur şey yapmış, su fışırık üstmüş alttan. Reklam olmasın diye bodur dedim dikkat <gülüyor> Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Ee, 13-18 yaş grubunda en çok tercih edilen renk, renk hatta. Ee, mavi mi? Pembe turkuaz mavisi. Pembe sen? dedi doğru çünkü bu çocuğun nedir? Bir melek kız çocuğu doğru, var. Evet. Neon pembe. Ama pembe. 19 şey olmuyor. 18. 13 olsun. Ben 19 18. diye anladığım için 18 şey. lütfen. Lütfen. Ee, ve ve çorapların en çok alındığı yerler arkadaş. Kimileri diyor ki merdiven altım, imaladım. Abi altım. bir günde bizden bir şey aldıyan adamdan birisi bir şey alıyor mu acaba? Aa evet ya bizim caddedeki adam. Hariciğinde bize. Bizden... geçen gün şey dedi. Robot mu bu adamın? <gülüyor> Bak geri Alice'e söyleyecektim. Ben sana söyleyeyim mi? Onu soyduğunuz zaman aslında onun altında minicik bir adam var. Çok zayıf bir adam o aslında. O adam ne iş yapıyor? Ver çünkü o ben herhangi birisinin ondan çorap aldığını Tunus sevgili dinleyicilerimize söyleyelim. E, Tunus Caddesi'ndeki e, üstünde esnaf... 500 kilo şey taşıyan adam. Çorap Bizim zaten hep bahsettik. Çaprazında karşıda, duran. Oraya duran. park ettiğin Karşı anda kaldığımda. abi bir günde bizden sanki bütün Tunus Caddesi'nde bütün dükkanlarla araba kiralayacak. Ya de o niye burada şey duruyor? Yani mesela karşı... <gülüyor> <Çok>. <gülüyor> karşı tarafta çok kaldırım işecek. daha geniş. <gülüyor> Orası çok işlek. Orası böyle daptar böyle daptar bir şey Orada yolu da kapatıyor ya. Yolu da kapatıyor. İşte hani yolu geçerken kapatar. şey samimiyetini korabilmek geçerken de bizden de bir şey alın. Ha şeyi o kadar olabilir mi acaba robotsa eğer? Frekans çok <gülüyor> o kadar olabilir. Diyebilir. Doğru. Olabilir, olabilir. Doğrudur. Gerçi Doğru. karşıda da bir şeyler olmaya başladı şimdi olur. Yani benim çorapçım var diyecek burada oğlu, oğlum. Oğlu mu? Oğlu oğlu Bu hmm. da eldiven satacakmış. Satıyor zaten karşıda bir şeyler. Bir gün de bizden bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, çorap cadde üzerindeki... Yalnız laf çok özür <gülüyor> Yani o laf çok şey ya. Kişiye özel bir laf gibi duyuluyor ya. Evet. Yani bir gün bir şey çok yapsana. Çok güzel yakalıyor ben adam. Ben... adam Çünkü misin? ben bugüne kadar hiç almadım ve her seferinde mahcup ayrılıyorum adamın yanından. Hay Allah mı ya? Gene alamadık yani bir kısmet falan diyorsun. Ya bir öyle? kere alsan ayıp olmasın diye bu sefer adam hasta oldu çoraba. Ben bu her gün çakarım diye şey yapacak çorabı. Satarım anlamında kullandım. Teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> <gülüyor> ya da acaba başlıklı bir şey Bir anda gözleri orada. kocamanı kocaman oldu. Demek nasıl konuşuyorsunuz beyefendi diye. Evet. Neymiş? Neymiş? Neymiş? Çor... Çorab... Çarap cadde üzerindeki mağazadan alınır. Bunu Bak ben bu adamın eline gizli gizli bu araştırmalar geliyor. Fıt fıt fıt bir şeyler okuyor. Demek bunları okuyor cadde, yani cadde üzeri. üzerindeki <gülüyor> mağazalar alacağız. Orası da bir cadde yani. Doğru. Nasıl yapmışlar bu araştırmayı ya? Hı? Yani cadde üstündeki mağazanın daha çok çorap sattığından yola çıkarak mı şey yapmışlar? Ha? Yani hayır şey Benim çorap kim var diye daha başına var mesela benim çorapçım var. Kim? Ramazan diye birisine gidiliyor çorap alınır. otur şeyler de var ama genelde insanlar çorap alacaksa. <gülüyor> cadde üstünde mağazı tercih. mağazı tercih ediliyor. Beş yıl önce. <gülüyor> ben çorap Beş yıl önce siyah çorap satışlarının yüzde kırkını oluştururken. Bu arada satışların yüzde şu anda maalesef. Ya benim ne, dediğim ne, şeye gelmiş. Ne işte demek herkes. %40? Neyi, kim %40'ını oluşturuyor? Siyah çorap. Ha siyah çorap. Siyah pardon. çorap %40. Tüm çoraplarda 40'tı şu anda yerlerde sürünüyor. Köpek koyu, gibi ben demiştim ama. Koyu ten rengi ne oldu? Koyu ten rengi. Bir telefon çalıyor bu siyah arada. Siyah çorabı diyorsun. kalitesiz yapanlar utansın abi. Evet abi. Siyah çorap deyince kalitesiz çorap geliyor akla. Biz o zaman kaliteden ödün vermek istemeyen ve siyah giymek isteyen insanlar mağdur hiç, durumda kalıyoruz. Hiçbir şeyimiz yok onlarla. Günaydın efendim. Ay, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Müge Ünaz, bir şu çorapçı, Tunus'taki çorapçıyla ilgili bir şey yapacaktım. Buyurun Müge Hanım, siz bir şey aldınız mı oradan Müge Hanım? Yok, almadım. Bir günde buradan alın. <gülüyor> Ama stresini yaşıyorum. Şöyle bir şey var, o çorapçı bir de yazın ısrarla şey satıyor. Mayo mu? Ay, yok, <gülüyor> daha şey, kötüsü. Banyo şeyi, lifi. Ee, o da değil, şey ım, patikler böyle yünlü yünlü patikler <gülüyor> Ay, evet falan. Ya. Yaz, yaz yani, patikleri satıyor. Yani ısilik falan olmak için ideal şeyler. Bir de hani bundan almaz mısın diyor yazın böyle askılı elbiseyle gezerken çok iyi hoş oluyor yani. Ya başka ürün yapazisi yok yani. Fazisi de yerine. adamı da şey bunu. Askılı elbiseyle bu patikler yok, çok hoş. Yok ben oldum. kışın naylon çorap satmasını bekliyorum. Aldınız önce. mı hiçbir şey ondan ki, hanım? Ay alamıyorum ve çok stres oluyorum. E, ben, ben de, de işte de kötü kötü Kötü bakıyor böyle almayınca. Kimse Arabanızı fark ederken şey yapıyor. Bir de gel gel yapıyor. Onun vicdan azabıyla <gülüyor> daha da kötü oluyor. Müge Hanım o baktığı gözler değil aslında. Gerçek gözleri o değil. Onun iç, için küçük bir... Hiç şey yapmayın yani. İnşallah. O... Ama ya bu sene sefer... bir patik ister. Evet. Müge Hanım. Ben bir alayım en iyisi. Tamam. Ya, ya, Temize çıkarım böylece. Peki çok teşekkür ediyoruz Müge Hanım. Hoşçakalın. Cumhuriyet Bayramı'nda olsun. Demek yaz. Ya bugün ya. bir çılgınlık edip alalım mı bu adamda? Bağla alayım ben ya. Kaç sen para ne? onu da bilmiyoruz ki ya. Vallahi galiba biraz da pahacı bir. Pahalı da. da olabilir yani. Onu da söyleyim böyle çok ucuz ucuz falan diye şey diye düşünmeyin yani baya baya. Ev gibi şey düşünmeyi. Yani. Ya ev gibi düşünmeyin öyle yani baya bir sağlam. Kaç para diye sormak bile şey. borcu ne kadar dersen. Açılması. 20 liradan başlar yani ki bir normal siyah çoraptan bahsediyorum. Yani. Hayır, çok pahalı dersen bu sefer yok sen. Çoraba ilgi duydun. Artık gerisi sadece fiyat. Yaz var. bugün resmi tatil. Çalışmıyor olabilir resmi tatiller. Doğru. Doğru. Yatış. O, oğlu çalışıyordun. Dün çok çalıştım. <gülüyor> bugün yatış. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radio turnosun modern savalar devam ediyor 915 15 saati biz 29 Ekim 2013 Salı sabahında modern savalar devam ediyor sevgili sanat severler ne oluyor ne bittiyor diye günün gazetelerinde dönüyoruz buysunlar ha bitti mi çorap bitti çorap bitti o zaman dinlemeye gideyim <gülüyor> <gülüyor> tabi <gülüyor> dinleme krizinde sıra İspanya'da Allah Allah onlarda özened bizi de dinliyorlar bizim ekonominin bozulması bizi dinlediler ve bütün şu anda ticari sorunları Amanya bayağı naz yaptı görününce ee, İspanya'da ne herhalde şey şimdi, yaptı. Dinleme krizi neyle bitti peki? De, mı? devam ediyor abi. bitmedi ya. Biter mi Ege sen ne Biden güzel sonra Hiç biz... konuşmayacağız siz diye Günde mi? iki kere telefon açıp vallahi billahi yemin ediyorum ya dinlemedik ya. Gerçi Obama dinlemedik de demiyor. Dinlemedik de demiyor. Haberim değil. yok diyor. Abi, dinledilerse de bizim çocuklar dinlemiştir diyor. <Gülüyor> Ve iyi, de. çocuklardır ee, iyi çocuklardır demiş. İyi çocuklardır ee, demiş. Amerika İspanya'nın 60 milyon telefon Korkusu... konuşmasını dinledi. Yalan yanlış işleri bulaşmayanın dinlenmekten niye korkusu var? O lafı akıl edemediler mi? Bir dakika ya koca ülke sırrı diye bir şey var sen ne diye sen ülkeleri nasıl gittiğini zannediyorsun? Bir laf edildi çok güzel. Doğru ne düzgün diye? iş yapanın dinlenmekten niye koksun diye. Bak o da haklı şimdi Ege de haklı bak şu anda artı bir bu çocuk. Doğru düzgün derken kalıbını en net kullanacağın yer. Vallahi öyle. Vallahi yani adam adam gibi iş yapın şey yani. yapan olmadı mı ya söyleyen? Bunun üstünde söylenecek şey yok. Dinlenmekten niye kardeş kardeşim? Zaten demek Obama... Ki, Merkele, dinlenmekten Merkele rahatsızsan orada. demek ki bir çakaldı buçuk aldık peşindesin. Yani Merkel'e diyeceksin o zaman onu. Obama zaten çok zor durumda ya. Hmm, çok zor yerde. durumda İzmir'e belediye başkanlığı konuşuluyormuş şu anda. Bırakacak bir başkanlığı. İkinci dönemi çünkü onun. İkinci dönemi, üçüncü dönemi olamıyor. Ya da Ankara'ya gelir diyorlar. Yani bilmiyorum Ankara'ya biraz zor gibi gözüküyor ama... Neyse çok olur Obama, gencecik adam. İşsiz... Bildiğin işsiz. Hakikaten yani başkanlıktan sonra hakkı. ne yapacaksın? Genel müdür mü olacak bir ya? Apartman yöneticisi mi? Konuşmalar apartman? yapar ya konuşmalar. Pahalı pahalı konuşmalar yapıyor biliyorsunuz. Konuşmaları Clinton, bile. parayı oradan vurdum demiş yani. Tony Blair'i biliyoruz. Tony Blair'i, Bill Clinton'ı. Hayırlısıyla Clinton. şu başkanlığı bir bitireyim esas parayı o zaman vuracağım demiş. Hanımı başlar bu sefer şeye. O Dışişleri Bakanlığı falan filan derken bence Bill Clinton'ı kendine örnek alsın. Aileden yürütsünler. Yani. Kızları var onları şeye sokar, okusun onları biraz ile ilgilensin onlar büyük çok iyi okuyor çocuklar maşallah <gülüyor> çok iyi okuyor büyük zaten e, İspanya ne dedi bu arada İspanya işte valla bizi, bizi de dinlemişsiniz ya olun, sizi zaman kim dinleyecek kardeşim diye bağırmamışlar mı İspanya'ya 60 milyon telefon görüşmesi nedir ya bir de yani dinleyince dinlenilen adamın faturasına yansıyor esas sıkıntı orada nasıl i̇şte mesela ben ile konuşuyorum tamam 5 kontör diyelim konuşmamız. Ben dinliyorum. Sen dinledin 10 kontör. Niye? Çünkü 2 kişi konuşmuş gibi oluyor. kişi konuşmuş gibi oluyor doğru söylüyor. Faturalardan e ben çıkıyor Ben araya zaten. girmiyor muyum sizin akış, akışta orada misafir olma orada, orada sızma Oluyorsun olur. Da o sızmadan şey oluyor. Merkez zaten ona konuştuğumuzda bir şey yok da faturayı evet, dersin yansıtıyorsunuz ve bunu ülke olarak da biz karşı ben nasıl demiş karşılayacağım demiş. Valla Almanya, Fransa şimdi de İspanya. Herkes bir açıklama bekliyor Amerika'dan. Ee, herkes de bizden açıklama bekliyor. İyi iyi ki dinlememişiz yani. Deseyim. Allah da bizim belamızı versin diyerek kapatsın o zaman. Öyle öyle kapatsın valla Çini dinlemek için yap Çini biraz zor dinlersin <gülüyor> de çok canım şekerim onu biraz zor. Ne öyle, hangi babayı Uzak yıl, değil mi falan? Niye? Uzak. Kalaba hangi biri? Bir de hepsi birbirine, birbirine benziyor. evet. Yani Hoktai ben Çin, seni çan, gö gö göndersem Şeye, orada yolunu kaybedersin yönünü kaybedersin. Çin'de mi? Tabii canım. Öyle ben o kadar sana kolay şöyle değil. bir tane alet getirsen bütün Çin'deki telefon görüşmelerini dinleyeceksin. Değil. Ne anlayacaksın nokta ben, ben, ben hemen dinler. Ben hemen Tavuk köküsünden bahsediyorlar mı? Çünkü, tavuk kökü. Çin'de gelmeyen yer. <gülüyor> Bunu da muhakkak bir kenara yazın. Bir gün karşınıza bu bilgi gelir. Ağrıların umudu ne olabilir? Ağrıların alabalık. Yayında ağrı kesici. Değil ağır, ağır kesici ama ağır, ağır ağır kesici kesici. Mi? Nasıl doğal ağır, ağır kesici? kesici mi? İşte nasıl bir ha bir hayvan. Bir hayvan. Maymun mu? Maymun Kafamız değil. Kafamızı sıksın. Hayır. Sarabileceğimiz, sarabileceğimiz bir hayvan gibi Sen düşün. masajlı falan diyorsun ağır kesici. Sırf, hmm. sırf kafayı sıksın. Büyük bir şey yani çok büyük değil böyle de nemli nemli bir şey düşünüyorum böyle. Sülük mü? Sülük gibi yani böyle böcek yakın, gibi. Yakın mı? Yani. Yeah! Kavşan mı? Değil fare. Aa işte bak. Çok yaklaştığını söyledim ondan. Ee, Arizona eyaletinde çölde yaşayan bir fare bu. Evet. Ee, akreple besleniyor. Çok güzel. Çok bu güzel fare. bir besin zincirinde Akrebi. çok tatlı bir parçaymış. Akrebi. Akrep seviyor. Bari <gülüyor> Akrebesine şey... küçük bir ateş yakıyorum. Kendi kendine sokuyor. Yenmeye hazır. Zaten cızır cızır hemen iki ateşte döndürdüm ben hazır. Zehri gidiyor mu öyle olunca akrebin? Kısmı Doğru bak, çok kısmı Çok mantıklı Böyle ya. Öyle yak, yak, yanınca yani yak... Pişirerek yiyebiliyor musun? Genelde arkadaşım? o kısmı yemiyor hayvanlar Gördüm ayırıyorlar yani. Valla bu fare yiyiyormuş. Kafasını bile yerim ben yan demiş. Akrebi <gülüyor> zehri kuyruğunda ama kuyrukta da esas lezzetli kısmı da o. Çıtır, lezzetli. Çıtır. Evet. <gülüyor> pet pet. <gülüyor> Küçük çekirge faresi deniyormuş buna. Zehirden etkilenmiyormuş buna yönelik vücudunda bir bağışıklık sistemi var. Şimdi bize bana... niye bunun havasını atıyor ki bu evet, kadar hakikaten. sene binlerce işte en doğal ve en şiddetli ağrı kesici olarak şeye geçmiş. karşı bağışıklık Bizim de fareyi şey yememiz mi? mi gerekiyor? Ne yapıyoruz? Tabi fareyi yiyorsun Fa fare... akrep yemesi şart değil farenin. Biz Biz fareyi sen... ne yapıyoruz hakikaten? Fareden ağrı kesici yapılıyor işte ya. Fareden nasıl ağrı kesici Abi yapılıyor? Abi şöyle. Doğruyosun. Kuş kuş. Ondan sonra bu güzel maydanoz dereotu falan. İyi. Ondan sonra bir şey, santrifüjden geçiriyorsun. Herhalde olsun. Laboratuvar ortamında gibi <gülüyor> bence. Tabii ki. Ondan sonra tabletler halinde hafif olsun. Piyasaya sürmeye hazırsın. Geçmiş tablet. olsun, geçmiş olsun. 24 geçmiş lü. olsun. Valla büyük geçmiş olsun. İyi yani tamam anladım yani. Gene fare orada yapan şey yapıyor. Biz onun üstünden... Yine de çok emin olmayın o tablet önünüze gelse de. Çünkü şöyle demiş uzmanlar. E, Kesin bir şey faresinin Zehirden acının nedenini ortadan kaldıran me mekanizma ile kurtulduğunu... Biliyorum. Me tamam. Ben de tahmin etmiştim bir mekanizma olduğunu. <gülüyor> mekanizma olduğuna göre şüpheyle yaklaşmak lazım. Hayırlısı olsun diyelim başka haberler. Bu arada bir de Serena Williams'ün dönerciye gitti. Ha. Şampiyon olduktan sonra İstanbul turu yaptı kendisi. İçini Önce bir buçuk mı? söylemiş üstüne tatlı niyetine bir söylemiş. Valla ne yedi ne içti bilmiyorum ama. Dönerciye gidip ne yiyecek ya? Döner yedi kesin de yani tavuk döner de var burada Faiz. Ha ama tavuk döner yemesin ya. Tavuk döner döner gibi bir şey yani dönerin hakikaten asaletini bozan. Tavuk çorbasının şeyini... mucidi Ankaralıydı değil mi? Geçen evet. gün konuştuk burada. Evet, o da patentini almadığı için şu anda durumu hiç iyi değil Hiç, iyi değil, hiç iyi değil diyorlar. Ee, ama yani ne içtiğini ben görüyorum. Ayran değil. değil. Ayran değil. Ee, Benim bir zamanlar şalgan. etle beraber şalgan içtiğim mı? yok. Etle beraber içtiğim gazlı içecek var ya. <gülüyor> Aha vallahi, vallahi değil et. mi? Şöyle söyleyeyim. Ama ben tahmin etmiştim ya onda, onda da, da o tip var çünkü. Fantasy tipi var. Fantasy <gülüyor> tipi var yani. <gülüyor> Vallahi sen Williamson. Williams'ın fail görsen fotoğrafı sen, sana göstermeden bugünü kapatmaya çalışacağım ben <gülüyor> kendi adıma. Seni seven bir insan olarak. Çünkü hakikaten sen zaten bir çekiniyorsun ya Helene Williamson. Vallahi çekin bence herkes çekinmiyor. Yani fotoğrafı görünce ben şey oldum. Yani iki kişi gitmişler anladım kadarıyla. Çünkü iki içecek var. İki içecek gelince iki iki, iki otomatikman. Evet. O yani o iki kutuyu tutmuş. Tekeli ile, Tekeli ile iki kutu, Tekeli ile iki kutuyu tutmuş. Bir kutu daha tutabilir Yani bir arkadaşları daha olsa, Ben size söyleyim, üç fantayla. Koyle çalışmayı koli. tamamlarlar. İki buçuk litrelik fanta verseler de eline, <gülüyor> şişeden, lak lak lak, fantayı değiştiriyorlar. O değiştim. da lezzetli olmuyor. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radyo Türeşler Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanal severler buyursunlar efendim espirlerinizi şakalarınızı bekliyorum. Bunlar bayram esprisi bayram şakaları yani onları da şey yapalım da. Ne çalıyor altta senin şakan daha güzel oldu ya böyle altta güzel bir şey çalıyor. Ben de şakalar bitmez. Bilgisayar, şak destekli şakalar. Bilgisayar destekli şakalar. Bilgisayar destekli şakalar. Çok önemli bir dinleyicimizden daha doğrusu dinleyicimizden <gülüyor> çok önemli bir tespit var. Bundan tespit önce pek çok şey mi? öğrendim diyor. Dirges, ilk dinleyicimiz. Hı -hı. Modern Sabahlar'dan pek çok şey öğrendim diyor Berksan'la. Kutsinin mesela zamanda ev arkadaşları yaptığını, bu sezon diyor Çinlilerin tavuk gözü yemediğini herkese öğreteceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenci öğrendik. Sonra herkese hep beraber öğreteceğiz demiş. Çok teşekkür ederiz. Bir Sağolun. kez daha kendisini hatırlatalım. Barksan da Kutsinin ünlü olmadan önce ev arkadaşı olması kadar kesin bir bilgi değil bu. Olsun abi. Gene yani... de Bil... bilgi bilgidir. Çünkü hani bazı yani Çinliler. Sen inanmadınız şey... buna ama bu kesin bilgi. Kesin bilgi de yani sevmiyorlar da hani. Ee, bir yerden, yer ama yani, Tavuğun yani. en az şey tüketilen bölgesi sonuçta ihraç ediyorlarmış şey. İhracat fazlası dedikleri şey bu yani ne yapıyorlar? İhraç ediyorlar değil mi? <gülüyor> Dışarıya. İhracat, ihracat, ihracat. Geliyorlar konteynerlar açıyorsun içerisine hep tavuk, tavuk göğsü, göğsü, hep tavuk göğsü. Ee, ceza affı için son iki gün geçiniz. Süre uzatıldı. Geçiniz. Ee, hep geçiyoruz bugün dikkat ettiyseniz bugün. Evet fark etti fark ee, ondan sonra Evet ben de pas hakkımı kullanıyorum Oktay Söz sende ee, isterseniz başlık doldurmacı oynayalım Hadi çok güzel fikir Bize Bari de, bir, bize bize de bize, bir eğlence olur Bize de bir eğlence olur valla Dur o zaman onun altyapısını hazırlayalım da Başlık doldurmacı bir şey olsun Bir heyecan yaşansın her zaman olduğu gibi Başlık doldurmacına Hazır mısınız? Hazırız canım ee, Bir de Biraz kuvvetli vurdu ama ihtiyacımız vardı. <gülüyor> lezzetli gong lezzetli güzel. Vurdu. Başta faiz. Tamam. Gazete verin o zaman ya. Ee, Aziz Cud Avrupa'yı... Fethetti. Salladı. Nest sall etti. E, kutsadı. Değil, e, de, çok güzel hızlı hızlı cevaplar. Vaftiz böyle, etti. Vaftiz etti. Va vaftiz, Ziyaret etti. Ama vaftiz edince ne oldu? Ne Avru ne lezzetli bir vaftiz. vaftiz. Nedir? Avrupa'yı... Aziz Cud kim bu arada? Aziz onu, onu, onu, onu hiç düşünmedik. <gülüyor> ne bileyim bir şey mi? Kulüp başkanı. Aziz gidene. Cud Francis mi? Kulüp başkanı mı? Bir saniye Oktay şurada kitlendim kaldım. Aziz Cud kulüp başkanı. Aziz Yıldırım gibi düşündüm ben. Hocam bence. <gülüyor> Yeterli. <gülüyor> aziz Cud bilemedik falan. Kimdi? Vallahi aziz. yani azizlerden birisi herhalde Azizler. ama EGK'ya can. Aziz değil. var mı ya şu anda dolaşan hiç? E, şu anda dolaşan Aziz yok. Aziz Cud ama şu anda Avrupa'yı dolaşan tek bir Aziz var. O da Aziz Cud. Neydi? Avrupalılar ilk kez bunlarla karşılaştığı için Amerikalılar çok e, eminler. Şeyler. Evet, ne fırtınalara tamam. hep kadın ismi veriliyor Avrupa'da ee, da, da Aziz ha, ismi. Aziz Cud Avrupa'yı Avrupa yastık Avrupa havurdu. Kaburdu. Uçurdu. Ee, şey, uçurdu. Uçurdu doğru Ege'ye buradan Aa, puanını tamam, veriyorum yani, vallahi çocuk. Geliyor o şey. zaman. Tamam. Hazır mısınız? Ben. Yeni evlenenlere müjde. <gülüyor> <gülüyor> Tokat gibi cevap. Yeni evlenenlere kolaylıklar Nokta nokta kredi Nokta nokta kredi Alnında kredi Alnında kredi dedi Başka sen ne diyorsun arkadaşım Bıyıklar. Kredi gibi kredi, kredi, gibi kredi. <gülüyor> Adam gibi kredi değil Yeni evlenenlere Kaşad nokta kredisi. nokta kredi Kredisi değil bak Şeyrek kredi, kredi çeyrek kredi çünkü çeyrek altın olduğunu inanıyorsun çeyrek kredi olduğunu inanmıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Şahin bu açıklamayı yaptı. Faiz. Faizsiz kredi değil mi? Değil. O, değil, da değil. değil. o da değil. Allah Allah. İçerde kredi. Pis. Faiz. Anında kredi. Anında kredi değil. Ha. Kefilsiz falan diyorsun sen. Anında ha kefilsiz. Yok değil. Değil. Öyle değil. Yeni evlenenlere evet evet. Muhtat bel kredisi. değil. Süreniz doluyor. Evet gongu çalalım hayırlı kredi aa ha, hayır dil helal kredi dil dil yeni ev. için kredi Lezzetli kredi. Lezzetli <gülüyor> evet doğruca değil. Yeni evlenenlere 10 bin lira kredi. Hiç miktar vermediniz rakam ya. Rakam vermedik. Hiç aklınız <gülüyor> o yönde çalışmalı yani. Keşke rakam verseydik de sonuna kadar gitseydik bu İn <gülüyor> çıkla. Ha, iyi. Ee, nokta nokta kral servetiyle fark arttı. Gel kral. Gel kral. Gel kral cip, zengin kral. Zengin kral, kral servetiyle fark Fakir kral. Fakir kral servetiyle nasıl çok fark Çok Cimri kral. Cimri kral. Çok çocuklu kral. Çok çocuklu kral. Ser, yani çocuk servet hani insan falan. Ok. Yakışıklı ya. kral yakışıklı kral, güzel. Hiç öyle bir şey. Çirkin kral. Çirkin kral var kimdir o?ılmaz güneydi. Bravo, tamam. Daha önce öyle, bir servet, öyle bir servet yok. Evet. Ee, no... bir daha alabilir miyiz? Tipsiz. No, tipsiz kral, değil mi? Bir tipsiz şey kral servetiyle fark at, tipiyle atacak hali yok. Daha <gülüyor> önce <gülüyor> <gülüyor> servetiyle fark atacak ne ile miras var? yedi mi miras. çünkü kral babadan oğula geçer babadan gelen kral babadan oğula geçer diyerek şu anda hakikaten <gülüyor> <gülüyor> yönetim anlayışı olarak yepyeni bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nereden gelebilir babadan gelebilir babasından mı kalmış babayın sağolsun o mu sayılın yok hayır o değil, o değil. Evet. dünyanın en zengin kralları oktay daha bugün okuduk Tayland Bruneus Sultanı mı ha? Tayland Tayland hayır top Tayland. sakallı top sakallı kral mı <gülüyor> çünkü Brunei Sultanı top sakallı Evet ya. Topsakallı kral mı olur ya? Bir daha söyler misin Fahir cümleyi? Nokta Bunu... nokta kral servetiyle fark attı. Cüce Ha iki şey. Mini mini kral. Neyle fark attı? Servetiyle fark attı. Arabalı adı. kral mı Fahir? Arabalı kral. Bak arabalı kral. Şu pek on... çok yani açıklaması şu. E, bir açıklama evet, izliyorsunuz gibi, gibi bakıyorsunuz. Pek evet. çok arabası varmış. Yani eti, çok lüks araba koleksiyonu varmış. O ha, mu? Ali Ağaoğlu gibi Arabalı diyorsun. kral Ağ... servetiyle Ağoğlu Ağoğlu fark attı. diyorsun yani. Hayır. 80lik kral Allah ya. servetiyle fark attı Tayland kralı Muhimibol Adulyadej. Adulia deş Adulia deş Tayland uzun etiyoruz uzun 3500 metrede nokta nokta Can pazarlı 3500 metrede zevk hali değil evlenme teklifi o nasıl ama 3500 metrede nasıl onu evlenme teklifi değil tek kelime 3500, 3500 metrede Şok. Yaklaştı Konuyu buldunuz Evlenme teklifi üç, Aşk 3500 metre. Me metrede olmaz Zevk Ev 3500 metrede Saygın mı? Saygın mı? Ne? Saygın Terk Değil Saygın mı? Sevgi mi? Say Birleştirin onların hepsini Sevgi saygı Sevgi saygı Evlilik Düğün Ne oluyor yani? Düğün, Düğün yok. Öncesi bu Öncesi Nişan Flört Flört aşaması Söz, söz kesme Aile içinde söz kesme mi? Hayır Allah Çin'de Allah. gerçekleşiyor bu olay Böyle flört Tavuk göğsü Tavuk ben de Çin'de tavuk kösü şey. yok. Yok doğru. 3500 metrede bir çift gidiyor. No, no, ne demiş olabilirler birbirlerine? Yes. Rezalet. Yes. Yes. Türkçe düşün Fahir. Evet evet. 3500 evet, evet bravo Fahir. diyor. 3500 metrede evet. evet. Ama tabii ki lezzetli evet. için de evet olacaktı. Onu bilemedim Fahir oradan. <gülüyor> tırnak bizi hatırlatmak. Hep tırnak gerçekten. içindeler. <gülüyor> Hayat bir tırnak içinde değil mi zaten? Antreprantes. <gülüyor> evet. Nok... İnşallah. Pardon. Aa, aa, nokta biliyorum. nokta hacker hükümeti vurdu. Kel hacker mı? Cüce <gülüyor> hacker <gülüyor> mı? Cüce <gülüyor> hacker. Kel hacker. Tırnak içinde kel hacker mı? <gülüyor> Zengin hacker. Zengin hacker. Lezzetli ama yani Genç hacker Genç hacker Güzel iyi gidiyorsun Genç. genç bebe Genç mi Gençlik gen, üzerine mi gidelim Gençlik üzerine gidin ee, 80'lik Ama saçma değil, Zengin Bebe hacker Bebe hacker değil ama yani onlar Çocuk değil. hacker Çocuk hacker Güzel gidiyorsunuz bak Ne hacker Genin, Tırnak içinde çocuk hacker Tırnak içinde çocuk <gülüyor> hacker Tırnak içinde ne yazacağız oraya ee, keli, keli söylemiş miyim ben Kel ve Üstüne kuş, kuş oldu oldu çizildi hay Allah ya ne olur ne olur çocuk ne değil e, o zaman Şili hükümetinin resmi sitesini yani Shilgovtreği <gülüyor> çökyar da neden çocuk bu <gülüyor> Shilgovtreği <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Siligol Tr, ne kim çökertmiş olabilir? Kim çökert? Nokta, ha, nokta, hacker. nokta nokta hacker. Hadi, şilili çocuk mu? Gözü dönmüşti. Gözü dönmüşti. Şu an gençlikten gidiyor. Davbeci hacker Hayırsız çocuk mu Fahir? Hayır. Hayırsız tırnak içinde. Yaramaz. Yaramaz. Yara tırnak içinde mas, mas dışarıda o dışarı. mu? Ama bir şey üstüne gidin. Nasıl kraldı? Kaçsız kraldı? Tipsiz kraldı? Kaçsız kraldığı, kraldığı, çocuk? 80'li kraldı. Kaçlık çocuk 15, olabilir? 15'lik. 15, 12 12'lik hacker doğru. Çünkü hackerlar biliyorsunuz 12, 15, 24 diye gider. Gider evet doğru. Oktay bayağı geride kaldın. Ben biraz Sözüm geride sana. kaldım. İnşallah Kenan'la Beren de Mayıs'ta nokta nokta. Ha, Mayıs'ta mayaşa bağlarlar. <gülüyor> Sigorta alınacak. Evet çünkü sigortalanacaklar bu güne kadar. Çok güzel sigort bunlar. Sigortasız çalıştırıyorlarmış hep Sigortasız hala Kenan. sigortasız kendi stopajlarını ödüyorlar. İnşallah Kenan'la Beren de mayıs'ta nokta nokta. Uslat. bir önce bir şeyleri elin ya olur. Nişan olabilir... yurt dışına gidecek. Kelvicici. Ya <gülüyor> <gülüyor> Mayısta i̇nşallah. saç ekdirecek. Saç çekdirecek Kenan. Kirlikle ilgili bir şey değil. İnşallah bunun cüceli Kenan'ın boyu biraz. de ilgili bir şey. Hadi bak, evet. Mayıs'ta ne olur? Puş, puş. Mayıs ayı ne ayının başlaması? Geçer Gönül yayı. Mart ayın olsa vergi verecek. Mayıs ayı da Nisan, Mayıs ayları geç, ayrılacaklar mı? Aa ha. ayrılacaklar. Aa, Vallahi ayrılış. Şey i̇nşallah inşallah. Bunları mutluluğunu istemeyen birisi öyle gazeteye demet vermiş. İnşallah Berenle Kenan Mayıs'ta ayrılacak. Değil ya. Ela çalı kuşuyla nikah masasına oturan Nedim Binler açıklamış bunu. Nedim Binler açıkladıysa i̇sim, Nedim isim Binler mı oldu? Mayıs'ta onlar da... Evet e çok kolay ya hadi binler artık bunu. İnşallah beyaz eşyaları, eşyaları tamamlayacaklar. Mayıs'ta ev tutacaklar. Evlenecek olacaktı ha, ya. Ev ev olacak. Ama ev tutacaklar çünkü Mayıs'ta ev tutmadan nereye evleniyorlar? Tabii Önce ev tutacaklar sonra Önce beyaz ev tutacaklar. doğru. Ay mutluluklar dileyelim. Ne mutluluklar diyelim? Ay, Vallahi bak Beren'le Kenan da evleniyor. Bir devir kapandı çocuklar. Bir devir kapandı. <gülüyor> Modern Sabahlar'ın Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar son dakikaları sevgili dinleyiciler. Güzel bir güne uğurluyoruz sizlere. Ve Cumhuriyet Bayramı'nızı bir kez daha kutluyoruz. Var mı söyleyecekleriniz? Söyleyecek. Coşkulu bir bayram olsun bugün. Hakikaten hava güzel. güzel. Onun da tadını çıkarsınlar herkes. Hava, hava müsait. Ee, o Zemin yüzden herkesin müsait. bayramı kutlu olsun. Evet. Bunun tadını çıkar. Ve bayramın ardından, Cumhuriyet bayramının ardından yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern sabahlar radyomuz Aa, olacak. Yarın bir sürprizimiz de var bu arada. Evet yarın bir sürprizimiz de var. Evet, bir sürprizimiz var. <gülüyor> evet. Ama öyle de şey değil Üçümüzün de haberi olduğuna göre yarın sürprizimiz var. Yarın Aman ısrarla e, programınızı dinleyin. E, Kimse çıkabilir söz vermeyin. Evet. İşinizi gücünüzü ayarlayın saat 9-10 arasında yoğun olacak program. Bir